demişti ki evvelen Mekke döneminde Allah Azze ve Celle Müslümanlara sabretmelerini emretmişti. Neden dolayı? Çünkü Müslümanların kuvveti olmadığından dolayı, kafirlere galebe çalamayacaklarından dolayı veya bir ümmetin helak olma ihtimali bulunduğundan dolayı yeryüzünde Allah'a ibadet edecek insanın kalmaması veya yeryüzünde davayı omuzlayacak ilk neslin ortadan kalkması söz konusu olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle müminlere demişti ki Aman elinizi çekin sabredin. Sizin üzerinize sabır vardır diye. Ve hep önceki kıssaları anlatıyordu Allah Azze ve Celle onlara. Sabredenleri imam kıldı, Sabredenleri yeryüzünün varisi kıldı, Sabredenlerin karşısında kafirleri helak ettik diye. Bu şekilde Müslümanlara sürekli Allah sabrı telkin ediyordu. Tabii daha sonra Müslümanlara Allah Azze ve Celle Medine'ye hicret etmelerini emretti. Müslümanlar Medine'ye hicret edince. Medine'de Müslümanların artık bir karargahı olunca. Ayrı yerlerde Müslümanlar bulununca, Müslümanlar saldırı gücüne kavuşunca Allah Azze ve Celle bu defa müminlere dedi ki yeryüzünde kendilerine zulmedilenlere savaşmaları için izin verildi. Hac suresinde ve bu şekilde Allah Azze ve Celle Müslümanlara savaş için izin emri verdi. Daha sonra Allah Azze ve Celle cihadı bizim üzerimize faz kıldığını fakat bu cihadın bize ağır geldiğini Müslümanlara bildirdi. Yani hani cihaz size faz kıldı diye sevinmeyin çünkü hem mal hem can gittiğinden dolayı hem namus evden gittiğinden dolayı cihat insanlara ağırdır dedi Allah Azze ve Celle. Yani bugün hatta o ayeti ezberlediğimiz zaman Bakara suresi 216 idi değil mi? Bakara 216'yı ezberlediğimizde demişti ki birçok insanın sorununu araştırırken veya birçok insanın davetten, cihattan geri kalmasını düşünürken farklı farklı edebi ve felsefe açıklamalara gitmeye lüzum yok. Allah Azze ve Celle 1400 sene önce İnsanı ve insanın fıtratını beraber yaratan Allah, bunun sebebini zaten belirtmiş. قُتِبَ ve الْقِتَارِ وَهُوَّ كُرْهُ لَكُمْ Cihat size faskınındır, fakat o size nedir? O size sevimsizdir. Yani hatta bak e, tanıdıklarınız varsa, insan cihada gitmeye niyetlenmeden önce çok ateşlidir. Gideceğim, yapacağım, edeceğim diye. Cihada niyetlendiğinde de aynı şekilde ateşlidir. Yollar açılıp insan çantasını eline aldığı zaman kalbi yerinden çıkacak gibi olur. Neden? Çünkü insan bir defa azmettiği zaman artık şeytan insanın önüne başına gelebilecek şeyleri insanın başına getirir. Ve ayette boşuna psikoloğa, danışmana, rehbere gitmeye lüzum yok. Ayet sorununu zaten çözmüş. Çünkü insanın nefsine ağır geliyor. Neden insanın nefsine ağır geliyor dedik? Çünkü insan yaratılışı gereği, malı, evladı, besiri atları insan sever. İnsan ahireti değil dünyayı tercih eder. İnsan oğlu hiçbir zaman taksitçi değildir. İnsan oğlu peşindir. Yani peşincidir. İnsan peşin parasını almak her zaman. Ondan dolayı cihatla bu olmadığından dolayı, yani ileri tarihli bir şey olduğu dolayı insan nefsine ağır gelir. İnsan nefsine hoş gelmez. E şimdi Allah azze ve celle bunu belirttikten sonra bu defa hangi ayet ezberledik? Bundan önce yani peşin hangi ayet ezberlemiştik? Ha. Bu defa dedi ki nasıl cihat bu kadar zorsa insana bu kadar ağır geliyorsa aynı şekilde cihadın mükafatı da çok büyük dedik. Yani Allah Azze ve Celle ayet-i ne diyor? Sen Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Yani hani zaten burada Allah yolunda öldürülenlere yepyeni bir konu açıyor Allah. Yepyeni bir bab açıyor kendi kitabında. Ama ne diyor. Onları ölüler sanma. Niye? Çünkü Rablerinin katında onlar rızıklanırlar. Ve kendilerine gerilen gelenlere şunu müjdelemek isterler. Müminlerin ameliyatı boşa gitmez. Onların zenne ne bir korku ne de bir üzün yoktur diye bunun izlenmek isterler dedik. Niye? Araplarda bir söz var dedik. El ceza min amel. Kişinin mükafatı her zaman amelinin cinsindendir. İnsan nasıl amel yapmışsa, insanın alacağı mükafat da o cinsindendir. Nasıl Mekke'de sıcanın altında insanlar işkence gördüğünden dolayı Allah azze ve celle diyor ki altından ırmaklar akan serin cennetler. Yani tam mükafat insanın çektiği eziyetin cinsinden nasıl Allah yolunda insan öldürülürken en değerli şeyinden vazgeçtiğinden canından vazgeçtiğinden dolayı Allah da kendi katındakinin en değerlisini Allah yolunda öldürülenlere veriyor. Ve demiştik cihazın faziletiyle ilgili hadisleri zikretmiştik. Mesela peygamberimiz ne diyor? Allah yolunda ayağı tozlanan cehennem ateşi ona ne yapmaz? Ona dokunmaz. Allah demiştik cennette mü'miz mücahidler için 100 tane derece hazırlamıştır. Her birinin arası şiirle gök kadardır. Kim içindir bu dereceler? Mücahitler içindir demiştik. Mücahit'in atının küçük e, abdestinden tut, pisliğinden tut, açlığından tut, rüzgarın atının ipini oynatmasına kadar şey onun için ecirdir demiştik. Kainatta hiç amel yapmadan ecir alan, farkında olmadan ecir alan kim vardır? Bir mücahit vardır demiştik. O da nedir? Hiçbir şey yapmaz, yerinde otur. Hatta yatar uykusu bile ecirdir. Gözündeki çapak bile onun için nedir? Gözündeki çapak bile aç kalır, ecir alır. Top olur, ecir alır. Abdeste gider, ecir alır. Onu bırak, hayvanı için geçerli olan şeyler bunlar. Karnının gürlemesinden, karnından gelen ses dahi mücahit için nedir demiştik. Mücahit için ecirdir demiştik. Ve hepsi bir tarafa, bu masların hiçbiri olmasa bile demiştik. Allah Azze ve Celle mücahitlerden bahsederken bir daha ezberleyeceğimiz ayette. أَعَذَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهُ Allah yolunda iman edip, icret edip, malı ve canıyla cihad edenler için Allah, işte onlar Allah katındaki en büyük dereceye sahiptir diyor Allah Azze ve Celle. Yani kişinin ve Allah Azze ve Celle mücahit ve tercümansız konuşur. Şehit, şehit olduğu anda, karnın ilk damlası yere damladığında demiştik, ne olur? Bütün günahları affolunur. Peşine ne olur? Allah kendisine kaç tane hurri verir hemen? 72 tane hurri verir. Bu 72 tane hurri de dünya güzellerine benzetmeyin demiştik. Yani hurileri dünya güzellerine benzeden insan kendi aklından şüphetsin. Niye? Taçındaki kuruğun başındaki taç, o taştaki bir parça dahi dünyadan ve dünyanın içindekilerden daha hayırlıdır demiştik. Biri parmağını yeryüzüne indirse demiştik, bütün yeryüzünü ışık ve aynı zamanda güzel kaplar demiştik. Böyle bir güzel düşünün. İşte hayız olmayan, hiçbir zaman sıkıntısı olmayan, ne bileyim bütün güzellikler kendisinde bulunan, kadında bulunacak bilecek bütün çirkinliklerin de, kendi hakkında intifa bulduğu kimdir demiştik, huridir demiştik. Bunu kim alır? İşte bunu mücahit alır. Bu cihattır. Tabi daha sonra cihat aşama aşama ilerlerken Allah Azze ve Celle daha sonra müminlere işte nasıl ki müşrikler sizinle topyekun savaşıyorsa, siz de onlarla ne yapınız? Siz de onlarla yakın bir şekilde savaşınız, diyordu Allah Azze ve Celle. Peki bu cihattaki gaye neydi? Yani neden dolayı Müslümanlar cihat ederler? Müslümanlar şeref için, isim için, mal için, ganimet için cihad etmezler. Ne için cihad ederler Müslümanlar? Men قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في Kim Allah'ın kelimesi yücelsin diye savaşırsa işte Allah yolunda olan kimdir? Allah yolunda ölen ve öldürülen, şehit olan, savaşan bu insandır. Bunu kim söylüyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Neye karşılık? İşte e, anılsın diye mal için, şunun için, bunun için cihad eden kendine sorulduğu zaman peygamberimiz Allah yolunda cihadın yani ecir alacak insanın kim olduğunu bu şekilde açıklıyor. Peki niye cihat ederiz biz? Allah'ın kelimesi yükselsin. Yani bunun manası nedir? Allah'ın kelimesi yükselsin. Bunun manası şudur. Vakatiluhum hatta la takuna fitne ve yekun ed-din kulluhu lillah. Yer yüzünde fitne kalmayıncaya ve din yani otorite Allah'a verilinceye kadar onlarla ne yapınız? Onlarla savaşınız. Yani Müslüman'ın savaşması için birilerinin gelip kendisine saldırmasına gerek yoktur. Müslüman'ın savaşması için birilerinin gelip kendisine hücum etmesine lüzum yoktur. Yeryüzünde şirk varsa, yeryüzünde otorite Allah'a değil de milletvekillerine veriliyorsa, kanun yapma yetkisi Allah'ın dışında birine aitse, burada zaten cihadın hükmünü tartışmaya gerek yoktur. Çünkü cihattaki illet budur. Cihadın faz kılınmasındaki sebep budur. Bu da nedir? Yeryüzünde şirk kalmayacak. Şirk ve beraberinde müşrik kalmayacak ve aynı zamanda ne olacaktır? Aynı zamanda otorite yani din, yönetim zaten Allah'ındır ama insanlar güncel hayatlarındaki yönetim yetkisini de Allah Azze ve Celle'ye vereceklerdir. Bu ayette de Allah Tövbe suresinin girişinde haram aylar çıktıktan sonra artık müşriklere hayat hakkı tanınmıyor. Yani haram aylar bittikten sonra artık müşriğin yaşama hakkı yoktur. Fazla kal, aşırı al, hürmü fakülü müşrikin aifi vajetmumu. Harama çıktığı zaman müşrikleri yakaladığınız yerde öldürün diyor Allah. Yani arkadaşlar işte İslam dini kimseyi itikadında zorlamaz. Efendim dinde zorlama yoktur. İşte Efendim kim nasıl inanırsa biz buna saygı gösteririz. Allah Azze ve Celle bunları yalanlıyor. Kim nasıl inanırsa nasıl inandığı gibi yaşayamaz. Bir insan ya muvahit olacak veya utana yapacaktır veya da cam verecektir. Sadece kime ayrı tanınmıştır bu konuda? Yine Tövbe suresinde ehli Kitab'a ayrı zalık tanınmıştır. Ehl-i Müslüman olacak veyahut da cizye verecek veyahut da yine öldürülecekler. Yani bunun başka bir şeyi yoktur. İşte İslam'da diyalog işte adam diyor ya, şimdi işte bize kimseye kendi itikadında şey yapamayız. Kendi itikadıyla yargılayamayız. İsteyen İslam'ı seçer, isteyen ne yapmaz? İsteyen İslam'ı seçmez. Allah bunu yalanlıyor. Böyle bir şey yok diyor Allah. Eğer normal müşrikse diyor ya can verecek ya tövbe edip namaz kılıp zekat verecek Veyahut da diyor bunu yapmadıkları müddetçe işte ayette olduğu gibi Öldürün yakaladığınız yerde öldürün Veya da onları kuşatma altına alın Veya da onları yakalayın Veya da ne yapınız diyor Allah Bütün gözetleme yerlerinde suikast yapmak için onları gözetleyin diyor Allah Azze ve Celle Böyle olunca biz ne diyoruz İnsanlar iki İslam'ın karşısında Bir ehli kitap Ehli kitaba biz iki şekilde gideriz ya da Müslüman olun. Müslüman olmuyor musunuz? Cizye vereceksiniz. Hatta yu'utul cizyete an yedin ve hum sağirun. Taki tek cizye verip alçaltılana kadar diyor Allah, Allah'a ve Resulüne iman etmeyen, İslam diniyle dinlenmeyen, Allah'ın haram kıldıklarını haram kabul etmeyenlerle savaşın diyor Allah Azze ve Celle. Vermiyor musunuz cizye? O zaman bunlara karşı ne yaparız? Bunlara karşı savaşırız. Müşrik de gelsen bize cizye ver bir sene affedelim. Böyle bir şey yok. Adam ya iman edecek veyahut da yapacaktır? Veyahut da adam e, orada e, Müslümanlarla ve ölecektir. Bu ayet zaten alimler buna kılıç ayeti diyorlar. Yani kılıç ayetlerinden biri de budur. Sabretmeyi ortadan kaldıran, müşriklerle anlaşmayı ortadan kaldıran, sadece yeryüzünde tek dini ispat eden ayet nedir? Tek dini ispat eden ayet bu ayettir. O da nedir? Haram aylar çıktığı zaman, yani o dört ay var ya meşhur kendisinde savaşın haram olduğu aylar, Haram aylar çıktığı zaman müşrikleri yakaladığınız yerde ne yapınız? Müşrikleri yakaladığınız yerde öldürünüz diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Onları yakalayın. وَحْصُرُهُمْ <gülüyor> Onları kuşatın. وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَخْصَدُ Onlara her gözetleme yerinde onlara ne yapın? Onlara her gözetleme yerinde onlara karşı oturun. Şimdi bir önceki dersimizde neyi anlatmıştık? İslam dini bize neden bahsediyor? İslam dini Allah Azze ve Celle diyor ki savaşa hazırlık yapın. Bak onu unuttuk başta anlatırken. Savaşa hazırlık dönemi vardır. Niye savaşa hazırlık yapılır? Savaşa niye hazırlanınız? Allah'ın düşmanlarını korkutmak için. adu بِهِ wa اللّٰهِ ve وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ O müşriklere diyor Allah, sava ya, savaşa hazırlık yapın. Niye? Hem kendi düşmanlarınızı, hem Allah düşmanlarını korkutursunuz. Ve yontan diyor Allah'a, sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşmanlar vardır. Hani işte servisler gibi. Sizi uzaktan gözetlerler. Sizin gücünüze bakıp sizden ne yaparlar? Sizin gücünüze bakıp sizden korkarlar. Ve demiştik ki bu ayette geçen. İşte onları korkutun kelimesinin aslı nedir? Turhibune. Yani nereden geliyor bu kelimenin aslı? Erhebe'den geliyor. Korkutmak ve ürkütmek manası. Demiştik ki bugünkü kullanımda terörist, Arapçada irhabi deniliyor. Turhibune irhabi. İkisi aynı kökten geliyor. Yani korkutmak ve ürkütmek manasında. Dinde terörizm yoktur. Bu bir salsatadır. İslam dininde terörizm vardır. Müslüman teröristtir. Ama nasıl terörist? Bugün insanların anladığı gibi değil. Yani insanları korkutan, ürküten, insanların malına, arzına saldıran değil. Terörist, İslam'daki teröristin manası bu değildir. Bu bugünkü terörist. İslam'daki terörist nedir? Allah'a hakkıyla iman etmeyen, insanları yaptığı hazırlıkla korkutan ve ürküten insana ne denilir? Bu farzdır. Ama diğer türlü Müslümanın rahmetli geçinmesi veya işte muharip olmayan insanlara karşı ılıman bir şekilde yaklaşması bu nedir? Bu İslam'ın yine güzelliğindendir. Ama harbi olan, muharebe eden, İslam'a düşmanlık ilan eden insanları Müslüman'ın korkutması ve ürkütmesi dindendir. Bunu inkar eden ayette, geçen hafta ezberlediğimiz ayet öyle değil mi? Elfar suresindeki ayetin hükmünü inkar ettiğinden dolayı din dairesinden çıkar demiştik. Allah Azze ve Celle bu ayette de yine en çok hani İslam'da suikast mı olur? Adam mert mert savaşır gider adamın karşısına geçer savaşır yani o neymiş işte gizliden adam mı vurulurmuş? Allah ne diyor? Bütün gözetleme yerinde onlara ne yapınız? Oturunuz. Yani gözetleme yerlerinde onları gözleyin. Ve alimler işte tam bu kısımdan bunu çıkarıyorlar. Suikast caizdir. Yani ihtiyar dedikleri şey suikast caizdir. Zaten Peygamberimiz e, çok üzüldüğü ve sinirlendiği bir anda ne diyor? yani artık kim bu Ka'bi bin Eşref'i öldürecek de bizi kurtaracak diyor Muhammed ibni Mesleme peygamberimizin tetikçisi peygamberimizin suikastçısı hemen ayağıya kalkıyor ben ya Resulallah diyor iki kişi de yanına ve gidiyor adama cidden bizim bildiğimiz suikast yapıyor yani. gidiyor ya gel konuşalım işte efendim bize biraz buğday ver sana rehine bırakalım Konuşma geçiyor, son gece gidiyorlar, ya ne güzel kokuyorsun diyor, gel ben seni bir, bir koklayayım seni diyor. Kafasını kendine çekince üstten zaten üçü birden adamı deviriyorlar yani. Bunlar nedir? Bizim bunları bilmemiz lazım. Yani çünkü fıkıhta nasıl abdest fıkhını biliyorsan, nasıl ki işte efendim abdesti bozan şeyleri biliyorsan, aynı şekilde cihat da Allah'ın bir emri olması hasebiyle cihadın fıkhını da Müslümanlar olarak bilmek zorundayız. Ve bu da nedir? İslam'da suikast yoktur. İşte adam mert olur, bilmem meydana çıkar. Bunlar hepsi bilen hikayedir. Çünkü Allah Azze ve Celle, yani bu Allah'ın üçünü gizlemektir. Allah Azze ve Celle bizi ne yapıyor? Allah Azze ve Celle bizi buna irşad ediyor. Şimdi yalnız diyor ki Allah, bu kimler için geçerliydi? Müşrik olan insanlar. Allah'a isim ve sıfatta, rububiyette veya urubiyette şirk koşan insanlar için nedir? Bu geçerlidir. Allah yeni bir kayıt getiriyor. Feintabu <gülüyor> eğer şirkten tövbe ederlerse bak, kelime-i tevhidi söylerlerse demiyor ha. Çok önemli bir nokta. Kelime-i tevhidi söylerlerse değil. La ilahe illallah derlerse değil. Eşhedü en la ilahe illallah derlerse değil. Eğer şirkten tövbe ederlerse, namazı kılarlarsa, zekatı da verirlerse onları bırakın. Yani demek ki ne olmuş artık? Bizim kardeşimiz olmuşlar. Biz onları öldüremeyiz. Bu üst satırlarda geçen hükümler son bulur. Ama ne şartla? Üç şartla. Bir tövbe edecekler. Neden tövbe edecekler? Üzerinde bulundukları şirkten hangi noktada Allah'a şirk koşuyorlarsa oradan ne yapacaklar? Tövbe edecekler. İki, İslam'ın temeli olan, kafirlerle Müslümanların arasında fark olan namazı kılacaklar. Üç, zekatı verecekler. Bunun başka bir yolu yok. Bunları yaparlarsa onları bırakın diyor Allah. Hemen bir terk sonra başka bir ayette diyor. فَاِنْ تَعْبُوا وَاَقَانُوا الصَّلَاةً وَاَتَوُوا الزَّكَةً فَاِحْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ eğer tövbe ederlerse, şirkten namazı kılarlarsa, zekatı verirlerse, dinde sizin nelerinizdirler, dinde sizin kardeşlerinizdirler diyor Allah Azze ve Celle. O zaman adam kelime-i tevhidi söylüyor. Kelime-i tevhid İslam alameti değildir. Kelime-i tevhid kimin için İslam alametidir? Kelime-i tevhid eğer Arap müşrikleri, Arap müşri, yani Allah'a zaten adam kelime-i tevhidi kabul etmiyor. Ben la ilahe illallah kabul etmiyorum diyorsa bir insan... Bu insan Kerime-i söyleyerek İslam'a gider. Yani bir Arap müşriyi düşünün. Ya ben ilaha kabul etmiyorum. Ben işte e, La ilahe illallah kabul etmiyorum diyorsa eğer bir insan nedir? Bu kapıdan içeri gider. Yani La ilahe illallah diyerek içeri gider. Ve zaten La derken de yine o şey lazım. Eğer tövbe ederlersen La'nın içerisinde gizli. La diyecek önce. İçinde bulunduğu şirki inkar edecek. Şirkten uzaklaşacak ondan sonra. Ya bugün adam oy veriyor. Adam Allah'a rububiyeti vermiyor. Adam Allah'a uluhiyeti vermiyor. Adam işte efendim e, tağuta, tağuti üzerine askerlik yapıyor. Adam bütün bildiriyor, adamın çocuğu putun karşısında her gün puta bağlılık yemini ediyor. Akşama kadar da la ilahe illallah dese bir insan, bu insan Müslüman olmaz. Niye? Çünkü üzerinde bulunduğu şirkten tövbe etmiyor ki. Adam zaten la ilahe illallah diyor. Ama eğer bu la ilahe illallah ben içinde bulunduğum şirkten tövbe ediyorum diyerekten söylerse İslam dinine gider. Fakat adam üzerinde bulunduğu şirkte ısrar ettiği halde hala La İlahe diyorsa bu La İlahe İllallah adamı ne yapmaz? Müslüman yapmaz. Eğer bazılarının anladığı gibi Müslüman yapıyorsa Ebu Ceyd'i de Müslüman yapması lazım. Ebu Ceyd de sürekli La İlahe İllallah diyordu. Yani Muhammed insanları La İlahe çağırıyor. Eğer ağızdan çıktı diye insan Müslüman oluyorsa bütün Mekke'nin müşrikler İslam'a girmiş de bizim haberimiz yok o zaman. Yani La İlahe İllallah ağızla nutk edilen bir kelime değil. Bunun bir hakikati var. Bunun bir içeriği var. Adam içinde bulunduğu şirkten, dine muhalefet ettiği yerden tövbe edip de la ilahe illallah dese eğer bu insan nedir? Bu insan Müslümandır. Bununla yetinmiyor. La ilahe illallah dedi, tam İslam'ı kabul etti. Bu da da öğrendi üzerine namaz farz, üzerine zekat mesela diyelim farz. Bunları da aynı zamanda verecek ki biz buna ne yapalım? Biz bundan şikayetlenelim. Şey <gülüyor> Kılıç bunun başının üzerinden kalsın. Yoksa kılıç bunun üstünden ne yapmaz? Kılıç bunun üzerinden kalkmaz. Şimdi geleceksiniz ya Hocam, hani işte İsmailibinizey gidiyor bir tane adamı tam öldürecek. Adam la ilahe illallah diyor, adamı öldürüyor. Peygamberimiz diyor, ey İsmaila sen onu işte la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Demek ki bak la ilahe illallah demek insanı ne yapıyormuş? E, i̇nsanı İslam dinine sokuyormuş da peygamberimiz eleştiriyor. Bu yeryüzünde yapılan en fasit kıyaslardan biri olsa gerek. Niye? Çünkü savaş anındasın. Sen bu adamın neyi kastettiğini bilmiyorsun. Adam la ilahe illallah diyor. İslam'a girdiğini ifade ediyor. Sen bu adamı öldürüyorsun. İki, senin karşında, senin komşun, senin baban, 24 saat berabersin. Adam şit halinde la ilahe illallah söylüyor. Sen bunu görüyorsun. bunlar rağmen sen tutup bu iki kıssayı birbirine kıyas edersen ise bu ne olur? Bu batıl bir kıyas olur. Neden? Çünkü ortam birbirinden çok farklı. Ha gelin sen savaşıyorsun. Adamın tam karşısına geldin, adam la ilahe illallah dedi, bu adamı öldüremezsin. Neden dolayı öldüremezsin? Çünkü bilmiyorsun. Belki adam gerçek İslam'a girmeyi düşünüyordur. Ama diyelim ki adam la ilahe illallah dedi, sen kılıcı çektin, boynunda haç var. O haça at diyorsun, ben bu haça atmam diyor. İsa beni korusun diyor mesela. Bu adam gene ne olur? Bu adam gene müşrik olur, gene şirkinde, seni gene bunu vurursun. Aynı şekilde. Senin şu anda muhatap olduğun insanlar, senin bunu anlamana lüzum yok. Zaten adam şirk halinde bunu söylüyor. Yani oy atarken elinde tespih var. La ilahe illallah, la ilahe illallah adam dirdini çekiyor yani. Şeyh'in ona verdiği dirdi çekerken adam şey yapıyor. O sandığının başında oy atıyor. Kadın işte çocuğunu okula gönderirken vay bismillah Allah korusun Allah la ilahe illallahü vel hayrkum ediyor. Çocuğunu kapıdan okula gönderir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur derken şirk halinde bunu tekrardan söylüyor. Onun için bu la ilahe illallah ne olmaz? Bu la ilahe illallah sahibine fayda vermez. Fayda verebilmesi için sahibinin şirkten ne yapması lazımdır? Teberri etmesi lazımdır. Ha bu Kur'an ve Sünnet'e gelen bazı, Kur'an'da değil de Sünnet'e gelen bazı durumlar, Kur'an'da da var bir tane ayet. Bunlar ne için geçerlidir? İnsanın araştırma imkanının olmadığı, adamın tam niyetini anlamadığımız yerden geçerlidir. Ama sen adamla iç içesin, yan yanasın, adamın ne halde la ilahe illallah dediğini zaten duyuyorsun. Bu ne değildir? Bu adam için bu kesinlikle geçerli değildir. Ve aynı zamanda namaz ve zekat da bunun için geçerlidir. Bir insanın Müslüman olup, bizim kardeşimiz olabilmesi için, kılıcın tefesinden kalkabilmesi için namazı da kılacak, zekatı da verecek. Yani namazı kılıyorum, zekatı vermiyorum dese gene olmaz. Hem namazı kılacak, hem de aynı zamanda ne yapacak? Hem de aynı zamanda zekatı verecek. Eğer bunu yaparsa, yani şirkten tövbe eder, namazı kılar, zekatı verirse, Artık onları yolunu bırakın. Başka ayette onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Nasıl biz kendi aramızda kardeşsek bu insanlar da ne olurlar? Bizim kardeşimiz olurlar. Çünkü Allah nedir? Allah merhamet edendir ve Allah insanların günahlarını affedendir diyor Allah Azze ve Celle. Tabi kimin için söylüyor bunu? Şirkten tövbe eden adam için. Yoksa adam şirkte devam ediyorsa eğer Allah ne diyor? اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُوا مَدُونَ ذَٰلِ yasha. Allah kendisine şirk koşulmasını Asla ve asla affetmez. Eğer bir insan şirk koşuyorsa tövbe etmeden ölürse Allah bunu ne yapmaz? Affetmez. Ne kadar iyilik yaparsa yapsın ne kadar güzellikler yaparsa yapsın Ebu Talib'i geçemez. Bir fil yedi sene peygamberimizi korumuş Ebu Talib. Bir fil yedi sene peygamberimize kol kanat gelmiş Ebu Talib. Onun önünde durmuş ama buna rağmen Allah Ebu Talib'i dahi affetmiyor. Niye affetmiyor? Çünkü şirk halinde öldüğünden dolayı. Ondan dolayı bir insanın vakıf yapması, cami yapması, sana sola para vermesi, bir insanı Allah'ın affetmesi için yeterli değildir. Bir insanın affolunabilmesi için şirkten ne yapması lazımdır? Şirkten tövbe etmesi lazımdır. Bu ayette de bugün ne öğrendik? Ee, İslam'ın, bu hafta ezberlediğimiz ayette, İslam'ın e, müşriklere bakış açısı, işte dinde, işte e, dinler arası diyalog diye bir kavramın İslam'da olmadığını, yani ya Müslüman olacaksın, ya da küçültülmüş bir şekilde alçak alçak cizye vereceksin. Eğer ehli kitapsansa bunun dışında da başka bir yol yoktur. Bunun sebebi de nedir? Yeryüzünde fitne kalmasın. Yani şirk başlı başına bir fitnedir zaten. Yani Allah Azze ve Celle'nin sevmediği bir fitnedir. Yeryüzünde şirk kalmasın ve otorite Allah'a verilsin diye bu savaş ne yapılır? Müşriklerle nasıl onlar bizimle toplu halde savaşıyorlarsa biz de onlarla toplu halde savaşmak zorundayız. Tabi geçen haftaki ayeti de unutmadan... Ee, savaştan önce savaşa hazırlık insanın savaştaki niyetinin doğruluğunu demiştik. İnsan nasıl anlar? Cihada yaptığı hazırlıktan anlar. Eğer insan gerçekten cihada hazırlık yapıyorsa demek ki bir insan cihada gerçekten istiyor demektir. Çünkü bu Allah'ın bir kaidesidir. velev اَرَادُوا الْخُرُوُجَ la عَدُّوا لَهُ عُبَّةً Eğer onlar gerçekten savaşa çıkmak isteselerdi onlar hazırlık yaparlardı diyor Allah Azze ve Celle. Hazırlık yapmadan cihadı temenni etmek münafıkların özelliğidir. Hazırlık yaparak cihadı talep eden insanlar buna müminlerin özelliğidir. Buna da dikkat ederek aynı zamanda hangi durumda Müslümanlara cihat gereklidir? Bunların da fıkhını bir bütün olarak nasıl abdesti namazı biliyorsa bunları bilerek bu anlattıklarımızı ne yapmak zorundayız? Anlamak zorundayız. Ve arkadaşlar geçen hafta dediğim gibi bunları gizlemede kimsenin özrü olamaz. Bunları anlatmamada kimsenin özrü olamaz çünkü bu Allah'ın akşamını gizlemektir. Yani işte efendim Müslümanlar zayıf olduğu zaman bu tür meseleler bana bir şey anlatıyor insanlar. Daha önce demiştim İslam'da böyle bir şey yok. İslam'da davetin gizli olduğu bir dönem yok. Bu diğer kitaplarındaki yanlış başlıktan kaynaklanan bir şey. İslam'da gizli teşkilatlanma dönemi vardır. Gizli hazırlık dönemi vardır ama davet açıktır. İnsanlara neyin farz olduğunu, insanlara neyin gerekli olduğunu insanlara anlatmak bu gereklidir. Ama ne yaparsın? Bunun gereği olarak yapılan teşkilatlanmadır. Bunun gereği olarak yapılan hazırlıktır. Bunu gizli yapma dönemi vardır. Yani bunu gizleme dönemi vardır kaybolmasın diye. Ama anlatım puta tapma. Bunun gizleneceği bir dönem olamaz. Bir de i̇şte şirk koşma. Bunun gizleneceği bir dönem ne olamaz? Olamaz. Bunları yapmak lazım. Bunu da güzel birbirinden ayırmak lazım. Saat kaç Murat? Saat? 21.19 9? 21.19 21.19 Geçen haftaki hadislerimizle ilgili soru sormak isteyen kardeşimiz var mı? Dersi yazmayan var mı geçen hafta gidersin. Kim? Sen. Başka? Yani bizim grupta yazmayanlar var. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bu arkadaşlardan derslerini alabilirsin. Sen niye yazmadın abi? Ee, arkadaşın özetinden özet çıkaracaksın yani. Yani ya en küçükünden ya da kendi bildiğin. olur. Başlıklarını yazdıktan sonra özetini çıkar. İnşallah. Hoz billah ve şey kamerayı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'da. Şimdi e, vahyin başlangıcı bölümünü bitirdik. Sahih Bukhari'nin muhtasarından, özetinden. E, geçen hafta da iman bölümünden işte imanın üzerine bina edildiği, iki tane e, İslam'ın kendi üzerine bina edildiği beş tane şeyden bahsettik, e, meseleden bahsettik. Kelime-i şehadet, namaz, rekat, oruç, haç. Daha sonra imanın şubelerinden bahsettik. Hani demiştik imanı biz ayırıyoruz. Asli iman, vacip iman, bir de müstehap olan iman. Delili de nedir demiştik? Delili de bu hadistir demiştik. Yani bir delili de budur. İman şube şubedir. Hayata nedir? imandandır? En şubesi nedir imanın? La ilahe illallah. Her zaman. Her işin başı, sonu, ortası, kendisi, kendisi için yaşanılan, ölülen, bütün peygamberlerin kendiyle gönderildiği kelime aynı zamanda imanın da en üst noktası nedir? La ilahe illallah'tır. En alt noktası nedir? Yoldan eziyet verici bir şeyi kaldırmaktır dedik. Hayata nedir? Hayata imandandır dedik. Şimdi bu hafta da e, okuyacağımız hadiste peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki El muslimu men selim el min lisanihi ve yedihihi ve muhacir münhacır manahallahu azze müslüman diğer müslümanların kendinin elinden ve dilinden emniyette olduğu insandır Müslümanın tanımını yapıyor ha peygamber müslüman kimdir diğer müslüman kardeşlerinin elinden ve dilinden emniyette olduğu elinden ve dilinden zarar görmediği insandır peki muhacir kimdir muhacir de günahlardan Allah'ın nehyettiklerinden Allah'ın haram kıldıklarından kaçan insandır diyor Peygamberimiz. Bir sonraki hadiste, yani 11. hadiste, bu defa sahabe soruyor. Ya Resulallah diyor, hangi İslam daha faziletlidir? Hangi İslam daha üstündür? Hangi İslam daha iyidir diye Peygamberimiz Resulü Aleyhisselam nasıl cevap veriyor? Men selimel muslimune min lisanihi ve yedi. Müslümanların elinden ve dininden emniyette olduğu İslam, en hayırlı olan İslam nedir? En hayırlı olan İslam budur diyor. Şimdi bu hadisleri biraz ee, üzerinde konuşacak olursak şimdi Müslüman Müslüman olduğu zaman Allah Azze ve Celle diyor ki Müminler nedirler? Müminler kardeştirler diyor. ile kardeştirler müminler? Akrabalık, evlilik bağlarıyla değil. İman bağıyla müminler nedir? Kardeşlik, kardeştirler. Ve bu bağı Kur'an'da kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Beşeri bir şey yoktur bunun. Mümin, mümin olduğu anda Diğer kardeşleriyle nedir? Diğer kardeşleriyle tektir. İman bağıyla kardeştir. Ve bu yeryüzündeki en kuvvetli bağ da nedir? Yeryüzündeki en kuvvetli bağ da budur. İman bağıdır. Aynı şekilde Peygamberimiz müminleri tek ele benzetiyor. Bir el gibidirler. Kendi düşmanlarından karşı onlar tek el gibidirler diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde Peygamberimiz mümini bir cesede benzetiyor. Müminleri yani Müslümanlar da bir ceset gibi. Nasıl burası ağırdığında bütün vücut elemini çekiyorsa eğer... Aynı şekilde Müslümanlar da birbiriyle böyledirler. Yani bir kardeşlerinin dahi acıyan bir tarafları kendilerinde neyi oluşturur? Kendilerinde bir acı oluşturur. Neden? Çünkü aralarında bir bağ vardır. Nasıl ki vücutta gelen kandan dolayı her taraf aynı şey veya sinir sisteminden dolayı vücudun bir yeri ağırdığında diğer yerleri de ağırıyorsa müminlerin arasındaki iman bağı da kan bağı gibidir. Veya da sinir sistemi gibidir. Aynı acıyı diğer taraftan ne yapar? Diğer taraftan Müslüman da hisseder. Biz buna İslam'da ne diyoruz? Kardeşlik hukuku diyoruz. Peygamberimiz hani demiştik, peygamberimiz sözün özüyle gönderilmiştir. Yine Bukhari'de bir hadiste peygamberimiz diyor ki, <gülüyor> Ben sözün özüyle gönderildim. Yani ne demektir sözün özü? Çok az cümlelerle, çok az kelimelerle, çok şeyler ifade edebilmektir sözün özüyle gönderilmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, burada Müslümanı tanımlıyor. Demiştik, bir Müslümanın dışarıyla olan hukuku vardır, sosyal düzenle riayet etmesi gereken şeyler vardır. Bunlar örneği nedir demiştik? Yoldan eziyet verici bir maddeyi kaldırmaktır. Mesela örnek olarak da. Bir de Müslümanların kendi aralarında imanlarından dolayı gerçekleşen otomatikmen gerçekleşen bir hukuk vardır. Bu da nedir? İman kardeşliğidir. Demek ki biz iman kardeşi olduğumuza göre karşı tarafın bizim hem elimizden hem de dilimizden ne olması lazımdır? Hem de dilimizden emniyette olması lazımdır. Bu nedir? Karşı tarafa elle eziyet etmemek. Eğer Müslümansa ona fiili bir girişimde bulunmamak. Eğer Müslümansa ise bugün dövme veya dayak dediğimiz olayın kesinlikle gerçekleşmemesi. Müslümanın malına el uzatmamak. Müslümanın ırzına el uzatmamak. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ve hutbesinde Müslümanlara ne diyor? İnne bima'ekum ve amwalakum ve a'radakum haramun aleykum ke hurmeti yevmikum Fi Fî beledikum ve fî şehrikum Muhakkak ediyor sizin kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız nasıl bugün haram aylarda söylüyor bunu. Bugün de, bu mekanda, bu ayda olduğu gibi sizin üzerinize haramdır diyor ve ulaştırdım mı, ulaştırdım mı, ulaştırdım mı? Yani size öğrettim mi diye üç kere de bunu tekrarlıyor. O zaman Müslüman Müslüman kardeşine karşı ne yapmaz? Müslüman Müslüman kardeşinin malına el uzatmaz. Müslüman Müslüman kardeşinin ırzına el uzatmaz. Müslüman Müslüman kardeşine zarar vermek, eziyet etmek için... Müslüman kardeşine ne yapmaz? E, elini uzatmaz. Sebep çünkü Müslümanın tanımılıdır. Allah Müslümanları iman bağıyla birbirine bağladıktan sonra her şeye bir fıkıh, bir hukuk getirdiği gibi aynı şekilde kardeşliğe de Allah Azze ve Celle bir hukuk getirmiştir. Bunun yanında yine Müslüman Müslüman kardeşinin dilinden emin olandır. Müslüman kardeşinin dilinden emin olmak nedir? Müslüman Müslüman kardeşinin gıybetini yapmak. Müslüman Müslüman kardeşinin hoşlanmayacağı şeyleri onun ziyabında insanların yanında ne yapmaz? Zikretmez. Bu onların birbirlerinin etini yemesi gibidir. Bu onların ağzından kıyamet gününde kurşun dökülmesi veya dinleyenin kulağından kurşun dökülmesi demektir. Allah Azze ve Celle bundan dolayı bunu ne yapıyor? Bunu yasaklıyor. Aynı zamanda Müslüman kardeşi hakkında her duyduğunu zikretmez. Kardeşi hakkında yalan da söylemez. Kardeşi hakkında fiyatada duyduğu her şeyi de ne yapmaz başkalarına olduğu gibi. Yani bu böyledir diye Müslüman ulaştırmaz. Eğer biz bunlara riayet edersek ne olur? Hani bizim sürekli konuştuğumuz olması gerekir dediğimiz bir İslam cemaati var. Bu İslam cemaatinin oluşabilmesi için, Müslümanların bir şeyler yapabilmesi için önce, önce kendi içlerindeki sorunu bir halletmeleri lazım. Kendi içlerindeki sorun nedir? Güven. Birbirlerine güvenmeleri ve Allah'ın onları benzettiği gibi birbirine kenetlenmiş tukolar gibi kenetlenmeleri lazım. Şimdi Allah bunu emrettiği gibi cemaati emrettiği gibi bir araya gelmeyi emrettiği gibi Allah ve Resulü bunu bozacak her şeyi de yasaklamıştır aynı zamanda. Mesela bak Allah'a göre birbiriniz hakkında zan yapmayın. Niye birbirimiz hakkında zan yapmayacağız? Çünkü birbirimiz hakkında zan yapmak birbirimizi neye iter? Birbirimiz hakkında gıybet yapmaya bizi iter. Öyle değil mi? Birbir ilk başta hepsinden önce fasıkın getirdiği habere inanmayın. Fasıkın getirdiği haber Hücurat suresindeki Allah Azze ve Celle'nin olayı bize sunu şu. getirdiği haberi doğrulamayın. E, Fakılın getirdiği haberi doğruladığın anda sende zan oluşuyor. Zan etmeyin birbirinize. Zan edince ne oluyor? Gıybete götürüyor. Yalan ve gıybet. Gıybete götürdüğü zaman da birbirinin etini yemiş gibi oluyor. Yani en tiksindirici şey nedir? İnsanın insan etini yemesidir. Allah olayı buna benzetiyor. Bu da neyi gerçekleştirir? Bu da Allah bunları önlemesindeki temeliyet nedir? İslam kardeşliğinin ve o binanın yıkılmamasıdır. Çünkü kafirler bakın bugün dikkat edin dünyada bu Allah'ın bir sünnetidir. Amerika ile İngiltere'nin çıkarları birbirle uyuşmaz. Avrupa ile Amerika'nın çıkarları birbirle uyuşmaz. NATO ile Avrupa Birliği'nin çıkarları birbirine uyuşmaz. Ne siyasi ne ekonomik hiçbir çıkarları birbirine aynı değildir. Fakat çok ilginçtir Müslümanlara saldırmaya gelince hepsi kendi çıkarlarını unutuyorlar bir şekilde bir araya geliyorlar ve Müslümanlara saldırıyorlar. Bu nedir? Nasıl ki kafirler bu şekilde? Mesela Mekke'nin müşrikleri ve Arapları düşünün. Birbirlerinin şeyinden bile geçemiyorlar. Memleketinden bile geçemiyorlar. Ee, Aram ayları bekliyorlar. Niye? Çünkü yakalayan yakaladığını kervanını gasp ediyor. Ama Muhammed'e karşı savaşıyoruz dedikleri zaman bütün Araplar toplanıp Medine'ye saldırıyorlar. Sebebi nedir? Çünkü küfür İslam'ın karşısında istemez. İslam kuvvetlendiğinde kendini yok edeceğini bildiğinden dolayı küfür bunu her zaman ne yapmak ister? Engel olmak ister. Şimdi Müslüman'ın da aynı şekilde bir ceset gibi, Peygamber'in benzettiği gibi, Müslüman'ın tek el olma gibi, Müslüman'ın birbirine kenetlenmiş tuğlalar olabilmesi için bazı şeylere riayet etmesi lazım. Yoksa kendiliğinden insanlar birbirine kenetlenmiyor. Sen benim hukukuma riayet edersen, ben senin hukukuna riayet edersen, sen benim elimden birinden emin olursan, ben senin elimden ve dilinden emin olursam, İslam kardeşliği ve İslam cemaati bu şekilde ne olur? İslam kardeşliği ve İslam cemaati bu şekilde oluşur zaten cemaat başlı başına bir kuvvettir hani diyoruz ya cihat farzı aynıdır cihada şu anda yani cihada hazırlık yapılma hazırlık yapılması lazım bunun birinci hazırlığın birinci maddesi kişilerin ne yapmasıdır kişilerin cemaatleşmesidir peygamberimizin emrettiği itaat işitme ve bir emrinin altında toplanmasıdır bunun gerçekleşebilmesi için de ne lazımdır bu yekten olmaz bir zaman bunun gerçekleşmesi için hepimizin birbirimizin elinden ve dilinden emin olması gerekir ki bu da neyle olur? birbirimiz hakkında konuşmama, birbirimizi kötü zikretmeme, birbirimiz hakkında zanla hareket etmeme, birbirimizin hakkında işte gelen her fiyatada duyulan şeylerle birbirimizi hesaba çekmeme gibi her bu kesinlikle tedbiri elden bırakmak da değildir. Her önümüze gelen Bismillah diyor veya bizim gibi düşünüyor diye kucaklamak da değildir. Ama nedir? Bizim cemaatleşeceğimiz, kenetleneceğimiz bir duvar olacağımız insanlarla ne yapmamız lazımdır? Bu el ve dil hukukuna riayet etmemiz lazım. Yoksa ne oluyor? Yüz kişi bir araya geliyor, elli elli. Genelde nedir? Fahri Fahanekez'in eşi böyle demiş, planın çocuğu böyle demiş. Yoksa benim şümümü yaptın, yoksa bana ters baktın, sen bana yan baktın. Yani eften diş diş doldurmayacak sebeplerden dolayı Müslümanlar birbirinden ayrılıyor. Oysa Müslümanlar kendi hukuklarında arkadaş. Müslüman kimdir? Elinden ve dilinden emin olunan insandır. Bu adamın hakkında bu varsa çağıralım. Bu adam gelsin konuşalım arkadaş sen böyle böyle yapmışsın doğru mu diyecek olsalar eğer bu da İslam'a göre, yani sokaktaki insanlardan bizim farkımız da budur. Yani şahitli ispatlı olay çözeceksekse eğer bu şekilde İslam'ı yapıp ne yaparız koruruz. Ama bu olmadığı zaman da kesinlikle olmuyor. Yani ondan dolayı kimse kendini kandırmasın. Cemaati insanları anlatıp cemaatleşmeyi insanlara anlatıp da cemaatin devamlılığı için gerekli olan şeyleri göz ardı eden insanlar... Kendi kendini kandıran insanlardır. Veya Müslüman kardeşliği bir araya gelmekten bahsedip de bunun devamını, gerektirici işte fonksiyonları göz ardı eden insanlar, bunlar yine aynı zamanda ne dediler? Kendi kendini kandıran insanlardırlar. Bu noktalara ne yapmak lazım? Bu noktalara dikkat etmek lazım. Ve bu tip hadisler genelde dikkat edin Medine'de söyleniyor. Yani Müslümanlar daha yeni geldikleri zaman birbirini tanımayan insanlar bir araya geliyor ve Allah Resulü bunların arasını birleştirmek, bunları kardeş yapmak, bunları tek vücut gibi yapmak istediği zaman Allah Resulü ne yapıyor? Bu tür şeyleri bunlara zikrediyor. Elinize birinize dikkat edin. İşte benim birbirinize kardeş olun. Herkes malını şey kardeşiyle beraber paylaşsın. Bunlar da ne yapıyor? İşte tarihte eşi benzeri görülmemiş olan Medine İslam devletini bu noktalara riayet etmek oluşturuyor. Yoksa işte birbirine karşı bu şekilde olmayan insanlar zaten asla Medine İslam cemaatini Hiçbir şekilde oluşturamazlar. Hicret eden kimdir? Muhacir. Allah'ın neh ettiklerinden hicret eden insandır. Şimdi burada da tabii biraz durulması gerekir. Buradaki icret manevi icrettir. Yoksa biz demiştik icretin kelime manası Arap lugasında bir şeyi terk etmektir. Hicretin kelime manası bir şeyi terk etmektir. Hicret demiştik İslam'da üç şehirde kullanılır. Kim sayacak bunları? Hicret İslam'da üç yerden kullanılır. Söyle abi. Biri şirkten iman al. Hı. Biri de küfür diyarından İslam diyarına. Evet. Üç. <gülüyor> Korku beldesinden emniyet beldesine güvenilir olan beldeye icret etmek. Birincisi daru küfürden daru İslam'a icret etmek zaten bu herkesin üzerine dinini Darül küfürde açıktan yaşayamayan bir insan için hicret etmek nedir? Hicret etmek farz anındır. Eğer dinini açıktan yaşayabiliyorsa, dinini ızhar edebiliyorsa o zaman bu insan için ne olur? Mustahap olur. Hicret etmek güzel bir şey olur, sünnet olan bir şey olur. Bu zaten nedir? Bu gereklidir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'ye yaptığı hicret de nedir? Medine'ye yaptığı hicret de bu baktandır. İslam cemaatinin emniyette ve güvende İslam devletini teşkil edebilmeleri için kafirlerin ve küfrün arasından onları dinlerinde fitneye cüfülecek insanların arasında çıkıp hicret etmeleridir. Bir de bu hicretin içinde bunun küçük boyutu vardır. Bu nedir? Korku beldesinden, emniyet beldesine hicret etmektir. Bunun delili nedir? Bunun delili de e, Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde müminlerin Mekke'den, Avaşistan'a güvenli olan, adil olan kralın memleketine hicret etmeleridir. Buradaki gaye nedir? Yeryüzünde Allah'ın dinini temsil eden insanlar her tarafta bulunsun. Davacı her yerde bulunsun. Zayıflık anında bulunan Müslümanlara bir saldırı düzenlendiği zaman bütün Müslümanların kökü kurumasın. Başka bir yerde Allah diyen insanlar ne olsun? Allah diyen insanlar mevcut olsun diye. Üç nedir? Üçüncüsü de insanın günahlardan hicret etmesidir. Bunun delili de nedir? Bunun delili de bu hadistir. Kişinin küfürden, şirkten, haramdan, fısktan, isyandan bunları bırakıp da ne yapmasıdır? Bunları bırakıp da Allah Azze ve Celle'ye yönelmesidir. Bu da nedir? Bu da aynı zamanda bir hicrettir demiştik. Ve Müslümanın bu üç hicretten hangisi kendi durumuna uygunsa, kendi durumuna münasipse Müslümanın mutlaka bunu ne yapması lazımdır? Müslümanın bunu yerine getirmesi lazımdır. Devam edelim. Kim okuyacak hadisi? Burası oku hadisi. 12 Abdullah bin Amr radallahu anaması bir kısaltı peygamber sallallahu aleyhi hangi İslam davranışen hayırlıdır diye sordu. O da yemek yedir, yedirme tanıdığına da tanımadığına da selam vermemdir buyurdu. Şimdi e, <gülüyor> yine aynı şekilde bu hadisle ilgili alimler bu tip hadislerin Medine'de söylendiğini ve Müslümanlar arasındaki bağ kuvvetlendirmek için Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu tip hadislerle insanları teşvik ettiğini söylüyorlar. Şimdi ee, biz diyoruz ki mesela hangi İslam daha hayırlıdır? İslam'da en hayırlı olan nedir? Bana en hayırlı ameli söyle ya Resulallah. Hep Peygamberimiz farklı cevaplar veriyor. Mesela bir tanesi sorduğunda diyor ki işte insanlara yemek yedirme, tanıdığın tanımadığına selam vermendir. Bir başkası sorduğunda namaz zamanında kılmandır diyor. Bir başkası sorduğunda <gülüyor> Anne babana iyilik yapmandır diyor. Bir başkası sorduğunda bir başka bir şey söylüyor Peygamberimiz. Niye? O yüzden hepsi en hayırlı olanı istiyorlar. Birine diyor dilini tut. En hayırlı olan senin dilini tutmandır. Bir ne diyor en hayırlı olan nedir? İstikamet üzerine devam etmendir. Mesela bundaki hikmet nedir? Şimdi Peygamberimiz tabir yerindeyse en iyi davetçi olduğundan dolayı insan tarafıydı. Yani kendisine gelen insanların sorununu çok iyi bildiğinden dolayı Herkese kendi haline münasip bir cevap. Yani mesela diyelim ki şimdi namazları zaten vaktinde kılan bir insana. Senin için en hayırlı olan şey namazı vaktinde kılmandır. Demek bu adamda pek bir şey oluşturmaz. Niye zaten namazlarını vaktinde kılıyor? Ama diyelim namazlarını vaktinde kılıyor. Fakat anne babaya karşı bazı sorunları var. Yani anne babasına karşı serttir. Bir davetçi Resulullah'ın bu metodunu alması lazımdır. Yani insanları uyarırken adamın eksik olduğu noktayı insana söylemesi lazımdır. Veya Adam geliyor peygamberimize soru soruyor, peygamberimiz hiç alakası olmayan bir cevap veriyor. Yani sorulan soruyla verilen cevap arasında bir bağlantı yok ama cevap bir cevher niteliğinde. Niye? Şimdi diyelim o toplumda bir tane adamın o konuda sorunu var. Sen bir toplumda bir şey anlatmak istiyorsun. Şimdi adamı direkt karşına alıp da işte ya sen bu konuda hatalısın. sen böyle yapsan olmaz ki desen adam kırılacak. Adamdan netiş yapacaksın. Ne yaparsın mesela? Şimdi burada hem davetçi hem davetinin davetine muhatap aldığı insanların rolü çok önemli. Mesela diyelim Cebrail işte geliyor ve Cibril peygamberimize İslam'ı soruyor, imanı soruyor, ihsan'ı soruyor. Cebrail bilmiyor mu bunları? Cebrail zaten biliyor bunları. Niye soruyor bunu? Ta ki insanlar öğrensinler diye. Öyle değil mi? Sen bir konuyu çok iyi biliyor, biliyor olabilirsin. Ama yanındakilerin bu konuda sorunlu olduğunu bildiğin zaman ilahine bu soruyu yöneltirsin. Kendin için değil. Yanındaki insanlar bunlar ne yapsınlar? faydalansınlar diye. Veya derin senin karşına bir adam geldi, sana bir sorusu mesela adamın sıkıntısı ney? Sabah namazı. Bu zaten kardeşlerine karşı çok iyi bir insan. Yardım ediyor, yemek yediriyor, evine götürüyor. Senin buna bunu anlatman çok da bir şey ifade etmez. Ama bunun yerine bunun bulunduğu ortamda bir davetçi olarak Resulullah'ın metoduna uyup namazla ilgili namazların vaktinde kılınması, sabah namazının İslam'daki önemi anlatıldığı zaman adamın kırılmaya ama içinden içine ne yapacak? Kendi üstüne alacak. Ha bak benim de bu eksikliğim var diyecek ve sen bunu amele teşvik edeceksin. Aynı şekilde biraz farklı farklı sorulan sorulara farklı gelen cevaplar gördüğünüz zaman şaşırmayın. Ya niye Resulullah buna böyle demiş, buna böyle demiş? Allah-u demek ki Peygamberimiz o anda onun için en hayırlı olanın bu olduğuna inanmış ve bunu söylemiştir. Veya o ortamda ona değil de bir başkasına gönderme yapmak için veya başkası duysun da ibret alsın diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde konuşmuş olabilir. Yani İslam'ın en hayırlısı veyahut da işte İslam'da en hayırlı nedir diye sorulan soruya verilen cevap budur. Yoksa başka hayırlı yoktur. En hayırlı olan yemek yedirmektir gibi ne yapmayınız? Anlamayınız. Şimdi peygamberimiz diyor ki yemek yedirme. Yani yemek yedirmek nedir? Bak yine İslam kardeşini pekiştirmektir. Peygamberimiz diyor ki tahaddu, ve veya Yani hediyeleşin birbirinizi ne yapasınız? Birbirinizi seversiniz. Müslümanın Müslüman kardeşine yaptığı iyilik karşıdakinin kalbinde ona karşı ne oluşturur? Sevgi oluşturur. Bu oluşan sevgi de İslam binasını güçlendirir. Mesela yapılan hani Türk şeyinde de işte bir söz var. Yani diyorlar ya bir işte fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Aslında bir fincan kahvenin hatırı matırı olmaz. 40 yıl. Sadece neyi anlatmışlar? Bir fincan kahve insana verildiği zaman insandaki mutluluğu. Yani insanın o yaşandığı sevgi veya o kendisine ikramdan Duyduğu işte güzellik e, ifade edilmeye çalışılıyor. İslam zaten buna insanları teşvik etmiş. Yani hediyeleşmeye, peygamberimiz hediye kabul ederdi. Hediyeye karşılık hediye verirdi. Peygamberimiz Müslümanlara diyor ya Resulallah duymuyoruz. Işte, doymuyoruz. Allah alem diyor tek başınıza yemek yiyorsunuz. Bir araya gelin. Yani sürekli Müslümanların bir arada olması sorunlarını bak. Namaza en çok dikkat edilen şey cemaatle namaz. Misal niye? Müslümanların bir arada olması için. Yemekte en faziletli olan işte beraber yemek. Bayram namazına diyor hayırlı olan kadınlar bile gelsin. Tamam namaz yerinden uzak dursunlar ama gelsinler orada bulunsunlar. Yani Müslümanların poplanma yerlerinde Müslümanların bir arada olması, birbirinin derdiyle dertlenmesi, birbirinden haberdar olması. Medine İslam devletinde insanlar birbirinin e, camiye gelmediği zaman adam, adam diyor ki kesin kardeşimiz hasta, gidip evinde ziyan. niye camiye gelmez ki bir insan. Yani, mesela biz birbirimizi nasıl görüyoruz? Haftada bir gün işte derse, o da kafasına etse... O gün yorgun olmasa, işte kafası bozulmamışsa, kara evde dırdır etmemişse, yani bir sürü maddeler olacak da adam çıkıp ne yapsın, adam çıkıp derse gelsin de kardeşleri de bir görüşsün. Ama İslam'da böyle bir şey yoktur. Bakın bütün emirlere sürekli Müslümanları bir araya getirmek. Başkasına yemek yedirmek de budur. Hem yoksul olan Müslümanların ihtiyacını gidermektir aynı zamanda, hem de bir arada yemek yiyip, Şimdi önce İslam diyor yemek yedir. Daha sonra sana şey öğretiyor ama tek yeme gelir abi bir arada evine götür beraber yemek yiyin diyor. Yani hep dikkat ederseniz böyle adım adım adım adım insanlar o bedeli olan toplumu Allah Azze ve Celle böyle tam sosyal yardımlaşan birbirini derdiyle dertlenen insanlar haline. Hatta artık öyle bir seviyeye geliyor ki adamlar kendi küçücük çocuklarının yemeğini kardeşinin önüne koyuyorlar, lambayı da söndürüyorlar, boş boş tabaka vuruyorlar bize de yemek yiyormuşuz gibi hani sanki onlar da yiyorlarmış gibi iş bu seviyeye geliyor. Bu da neyle oluyor işte? Bu tip peygamber aleyhissalatü vesselamın emirlerini gözeterek. İnsanın ne yapmasıdır? Kardeşlerine yemek yedirmesidir. Zaten müşriklerden Allah bahsederken kuran içerisinde onların yoksulları doyurmadığını zikrediyor. Cehenneme eline soru sorulduğu zaman niye cehennemdesiniz? Bir sebeple nedir? Biz şeyleri doyurmazdık. Biz yoksulları doyurmazdık diyorlar. Bu müşriklerin özelliğidir. Müslümanların özelliği nedir? Malı sevmelerine rağmen kardeşlerine vermeleridir. Kardeşlerine yedirmeleridir. Kendi ihtiyaçları olmasına rağmen kardeşlerini kendi netişlerine ne yapmalarıdır? Tercih etmeleridir. Her halükarda gece gündüz gözetmeden Allah yolunda infak edenlerdir. Bunlar Müslümanların özellikleridir. Müslümanın özelliği de cimrilik söz konusu değildir. Yani vermeme, etmeme, malı tutma, mal toplama, mal sevgisi kimlerin özelliğidir? Eğer insanı hayırdan alıp koyacak şekilde mal sevgisi bu müşriklerin özelliğindendir. Ama Müslüman'da böyle bir şey Müslüman Müslüman'da böyle bir şey yoktur. İki, diyor ki Peygamber aleyhissalatü vesselam tut'i muttahar ve tekra usselame ala men arafta ve men tarif. Tanıdığına ve tanımadığına selam ver, vermendir. Şimdi bir, bir yerdeyken şeyde Allah alem, internete terk edilmiş sünnetler diye bir yazı yazılmış. Onu çıkarmışlar. Terk edilmiş sünnetler yazı. Yazıya bir baktım. Terk edilmiş sünnetler bir. İşte kişilerin birbirinden yolda gördüklerine selam vermemesi. Derin bu hadis. İşte veya Peygamberimiz diyor selamı yayınız. Başka bir hadis şerifte kendi aranızda selamı yayınız. Nasıl? Başka bir hadiste ee, tabi tam senedini bilmiyorum ama selam Allah'ın isimlerinden bir isimdir, Kendi aranızda yayınız diye. Yani, sahih midir değil mi dersem bilmiyorum. Allah ama selamı kendi aranızda yayınız. Sözü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisidir. Şimdi adam anlatmış işte kimse kimseye selam vermiyor, komşu komşuya selam vermiyor. Şimdi bunlar İslam toplumunda söylenmiş hadisler. Yani Müslümanların selamı yaydığı, Müslümanların tanıdığına tanımadığına selam verdiği toplum İslam toplumudur. Yani sen İslam toplumunda yaşarsın, insanların hepsi Müslümandır. Sen ne yaparsın? Tanıdığına tanımadığına selam verirsin. Yani ya müşrik çıkarsa, müşrik çıkarsa ihtimali nedir? Binde birdir. Yani olabilir ki müşrik çıkar. Ama aklın şirk olduğu, insanların şirk içerisinde olduğu insanların işte şirkle hayatı, şirkle sabahladığı, bütün şirk noktalarında Allah'a şirk koştuğu bir toplumda selam noktasında Müslüman'ın zarret olmadığı müddetçe Müslüman'ın ne yapması lazımdır? Dikkat etmesi lazımdır. Ha müşriklere selam verilir mi verilmez mi? Alimler arasında ihtilaflı bir mesele. Yani müşriklere selam verilir mi verilmez mi? ve onlar selam verdiğinde selam alınır mı alınmaz mı? Alimler arasında ihtilaflı olan bir mesele. Bizim konumuz bu değildir. Bu tip hadisleri anlamak için Şimdi bir hadisi bir ayetin indiği yer, indiği olay, her ne kadar hükme çok tesir etmese ve hükmün anlaşılması için çok önemlidir. Aynı şekilde Peygamberimiz bir söz söylediği zaman o sözden gerçek bir mana elde edebilmek için, doğru bir ilim elde edebilmek için Peygamberimiz bu sözü nerede söyledi, kime söyledi, hangi ortamda söyledi, bunu ne yapmak lazımdır, bunu iyi anlamak lazımdır. Medine'ye Müslümanlar geliyorlar, Medine'de Müslümanlar yerleşiyorlar neye ihtiyar var. Mekke'de müşriklerden sürekli böyle olmaya yönelik. E, ayetler ve hadisler sürekli saklara ayırmaya yönelik. Mekke'de. Medine'ye geldiğinde ayetlerin ve hadislerin akışı tamamen değişiyor. Ruh değişiyor. Kardeşlik, yedirmek, tercih etmek, ne bileyim bu tür şeyler Allah Azze ve insanları teşvik ediyor. Niye? Çünkü ortam değişti. Ondan dolayı bu tip hadisleri bağlamıyla beraber, söylenildiği ortamla beraber ele almak lazımdır. Yoksa işte efendim herkese güler yüzlü olmak, herkese selam vermek, herkese iyilik yapmak falan bunlar değildir. yani Resulullah'ın kastettiği bunlar değildi. Bu nereye için geçerlidir? Selamın yayılacağı, Müslümanların birbirine selam vereceği şey, yer İslam toplumudur. Müslümanların kendi arasıdır. Aynı zamanda selam da yani selam aleyküm dediğimiz zaman bir insana Allah'ın selamı ile onu selamladığımız zaman Allah'ın selamını ona gönderdiğimiz zaman nasıl ki Allah bizi iman bağıyla kardeş yapmışsa Aynı şekilde zaten her sene mesela diyelim kira bittiği zaman gidiyorsun kira kontratını yeniliyorsun. Ev sahibiyle. Sözleşme süresi bittiği zaman gidiyorsun sözleşme süresini yeniliyorsun. Selam da Müslümanların kendi arasındaki bağ zayıfladığı zaman Müslümanların bir kontratıdır. İman kardeşliğinin tazelenmesi kontratıdır. Esselamu Aleyküm. Allah'ın selamını kendi arasında kontrat kılıyorsun. Artık hani ne olması lazım işte? Selam. İkinizin birbirinden emniyette olması lazım artık. Elinizden ve dilinizden yani aslında adama selam vererek veya adamdan selam alarak bunu garantilemiş oluyoruz. yani nedir? Elimden ve dilimden eminsin. Çünkü sen benim Müslüman kardeşimsin, ben sana selam veriyorum. Aynı şekilde ondan aldığımız selam da bunun için nedir? Bunun için de Tabi birçoğumuz, ben de dahil olmak üzere bu tür ifadelerden bayağı uzaklaşmışız. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de işte dinin bazı yönlerine eğilip, sadece dinin bazı yönlerini okuyup, sadece dinin bazı yönlerini öğrenip, Dinin diğer kalan kısımlarını ne yapmaktır? Kalan kısımlarını ihbal etmektir, ihmal etmektir, önemsememektir. E, din bir bütündür. Bir bütünün bir bölümünü ele aldığınız zaman doğru bir anlayışın ortaya çıkması kesinlikle düşünülemez. Aynı şekilde nedir? Aynı şekilde e, insan dinin bir tarafına eğildiği zaman sağlam ve doğru bilin anlaması da kesinlikle değildir? Mümkün değildir. Allah da bütün bir dine girmemizi emrediyor. Bunlar da dinin neyidir? Bunlar da dinin ahkamlarıdır. Saatimiz kaç oldu? 10 olur. Okuyalım mı yeter mi? selam konusunda. Selamun aleyküm ile selamun aleyküm arasında fark var. Fark var. Anlatırız inşallah. İşlev aslında fark var. Peki Müslüme aleyküm denilebilir mi? Müslüme ya yani normalde naslara baktığımız zaman vacip olan görüş hiçbirindenmez. Yani sen Müslüme ne desen o şey oluyor. Hani e ama, Onlar kendilerine selam verirler. Veza hataba muhcahiluna kalu selam. Cahiller onlara eee muhatap oldukları zaman onlara selam derler. Bir de bir şey daha Bir ayet, bir ayet daha var. Doğrudur. Biz eee e, demeyin onlara selam selam etmeyin onlardan bir şey de var yani. Selamla demeyin mi? Yani biz iman ettik. de onlardan şey yapmayın. selamı gelmeyin Yapma, diye. Siz de Rabine kadar oraya gidin. Size selam verenlere iman fazlını gösterin. Nisa suret ne diye ayet mi? Olmuyor ama Kardeş. O ayetin de ayet. Tevbe suresinde öyle bir ayet yok. Eee Muhammed bir tane koşuyor ya. Tamam. Gidiyor gubernat almak için onları öldürüyor. Selam verdikleri onları öldürüyor ya. Size selam veren dünyaya gelerek onlara şey vermen diye ayet var. Tam o ayette ama. Selam vermeyin demiyor. ayet Selam'la hiçbir alakalı selam. yok. Size selam verene diyor ayet-i Dünya menfaatlerinden dolayı sen Müslüman değilsin demeyin diyor. Selam vermemezlik etmeyin demiyor Allah Azze ve Celle. Sen mümin değilsin demeyin diyor Allah. Şimdi orada sahada birilerini görüyor, adamlar selam veriyorlar. Sahada de bunları öldürüyor, ganimet alıyor. Allah da ayet indiriyor. Yani adam size selam vermişse, hani o toplumda selam, İslam'ın şiarlarından bir şiar. Size ne yapmayın diyor, size tuttama araştırmadan, yani daha bir şey öğrenmeden Müslüman değilsin demeyin diyor. Şimdi bizim toplumumuzda selam İslam varlamadı mı değil? Herkes birbirine laikler de birbirine selam veriyor. Yani evetten kötü bakıyorlar zaten hocam. Nasıl? Yani bir yani zaten iş yerinde diyelim. Yani adam şik biliyordun. Selam vermesin kötü bir yüze bakıyor uzağına. Üçeye bak, kaldı selam bile vermedi. Doğur bir sabah namazına gelirken bizim şeyh adamın biri selam verdi, şeyh de selamını almadı. Yaşlı bir adam o da sabah namazına gidiyor. O kendi ibadethanesine gidiyor. Biz bu tarafa doğru geliyoruz. Mescide doğru. Adam ortalığı ver ve hı hı. Sen nasıl selamımı almazsın? Selam Allah'ın selamı. Kardeş dedi ya ben aldım falan. Ben niye duymadım? Dedi. Şimdi bir daha şey yapıyor. kardeşine yine ses yok. Tabii. Yani doğrudur. Bak bu sıkıntıdır. İlim ehli arasında da bu konuda ihtilaf vardır. Ama kişinin elinden geldiği kadar buna dikkat etmesi lazım. Yani selam noktasında. Çünkü niye? Sonuçta bu İslami bir hükümdür. Peygamberimiz özellikle bak birçok noktada kendilerine imtiyaz tanınan ehli kitap için bile onlara siz selam vermeyin diyor Peygamberimiz. Yani siz selamun aleyküm diye onlara selam vermeyin diyor Peygamber aleyhissalatü Selamla başlamayın. İlk başlayan siz olmayın diyor. Kişinin dikkat etmesi lazım bu konulara yani. oluyor Nasıl? Adam sana zehir senin üzerine olsun demiyor ki. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Sen ediyorsun senin de üzerine olsun. Yine aynısını söylüyorsun. Yok ve aleyküm selam demiyorsun. Tam da ve aleykümün manası o zaten. Ha, selam aynen. demesen de aynı manaya geliyor. Peki, Peki, ne ne yapacağız? Nasıl? Ne yapacağız? Vermeyeceğiz mi? Almayacağız mı? Para vermeyeceksen almayacaksın. Normal şartlarda. Yani normalde olması gereken budur. Vermemek ve almamaktır. Yani tevhid ağırlığı da budur yani. Hani tevhid niye zordur? Yani insanlardan niye tepki çeker? İnsanların alışık olduğuna muhalefet ettiğinden dolayı tepki çekersin. Yoksa insanlar sana niye muhalefet etsin ki durduk yere? Senin getirdiğin din, baştan sona insanların bildiği dine muhalif olduğundan dolayı sen bu noktada sıkıntı çekiyorsun. E bazen ağız alışkanlığı oluyor, Fazlasız insan söylüyor. Ama çoğu yerde insan bunu şey yapabilir yani, insan bunu farklı bir şekilde kullanır. Günaydın diyebilirsin mesela, ee, iyi sabahlar diyebilirsin misal olaraktan yani. Akşamlar. Da mi, i̇yi akşamlar. Hayırlı de demesin de akşamlar dersin mesela. <gülüyor> Ya bence bu selam vermediğin zaman mesela karşındaki insanın yani şey adını yani davetine zarar geldi yani işte davet edemasin lan o zaman şey Sana da zil ne selam vermedin yani. Vallahi, eğer davete zarar veriyorum düşüncesiyle biz de hareket edersek bütün tevhide bırakmamız lazım. Hemen bir parti açıp hep beraber veya bir vakıf açıp hep beraber oturup insanları partiye davet etme Bizim davetimiz baştan sona insanları kaçırıyor Yani adama bir adam senin yanına bir geliyor. Sen başlıyorsun. Adamın günlük yaptığı, sabah 6'dan başlayıp akşam 5'e kadar yaptığı her şeye şirk diyorsun. Adam şey olmuyor, e, kaçmıyor. Adamdan selam alıp vermeyince kaçıyor. Bu değil. Şimdi e, davette insanları kaçırmamak için hani güzel şeyler yapmak lazım diyoruz ya, meşru şeyler yapmak lazım. Yani yoksa sen e, meşru olmayan şeylere tevessül edersen ise işte diyelim Allah'ın yasakladığı, Resul'ünün yasakladığı şeylere tevessül edersen durum çok farklı olur. Ama diyelim bir kardeş araştırmıştır. İşte bazı alimlerin işte müşriklere selam verilebilir, e, o selam değil de normal toplum selamı verilebilir görüşüne kane olmuşsa bu görüşe eksen bunun durumu ayrı. Ama sen bunu haram olduğuna inanıyorsun, kesinlikle yapılmaması gerektiğine inanıyorsun. Sırf bundan dolayı bunu yaptığın zaman yani hani düşüncen bu olursa insanlar benim davetimden ürkmesin diye sakal mınacağız. Yani insanlar bugün Türkiye'de en çok sakaldanıyor. O ne ya diyor bu yaşta şuna baksana önünde diyor. Bir bir çuval sakal var diyor adamın mesela. Ona bakarken karının yüzünü de aç. Üstündeki çarşafı da çıkar. Bunlar hep insanları ürkütüyor. Hep insanları kaçırıyor. Yani bu toplum için söylüyorum. Cumaya gitmeme ne davetten kaçırıyor insanları. Yani mesela benim komşularım diyorlarmış valla bu hocanın her şeyi güzel hoş da. İnsan nasıl bu kadar, bu kadar kitabı var diyorlarmış. Adam cumaya gitmiyor ya. Kendi aralarında konuş, Kadınlar yani. Şimdi o zaman cumaya mı gideyim ben yani. Hani sırf komşular benim davetimden kaçmasınlar diye ben cumaya mı gideyim? Veya vakit namazı mesela. Yani adam hala anlamıyor. Yani bir Müslüman niye camiden namaz kılmaz? Her şeyi anlamış. Bizim İsmi amcamız var bir tane. Bir bunu anlamıyor adam yani. Bir Müslüman niye diyor gidip camiden? Böyle şey mi olur diyor yani. İnsan hiç Allah'ın evini bırakır mı? Diyor adam kendi kendine. Şimdi ben size bunun için gideyim. şey mi yani camiye mi gideyim? Yani bunlar olmaz. Yani bunlar olur bize olmaz. Yani bunu söylüyor adam her şeyden taviz veren bir adam olursa bu olur. bu konuda net lazım. Şimdi bak diyorum ya, eğer biz e, bu konuda böyle itikad ediyorsak net olmamız lazım. Bazen çok zaruri bir durum olur. Yani takiye dediğimiz olay var ya, insan ona düşmek durumunda kalır, bu ayrı. Veya adam diyenin böyle itikad ediyor, yani selam vermenin haram olduğuna inanmıyor. Anlatabiliyor muyum? ve i̇şte bu dediği ayetten yola çıkarak, onlar böyle diyenlere selam derler. Veya bu görüşte olan alimlerin görüşünü alıyor. Eğer böyle bir şey adam düşünüyorsa sorun yok. Ama böyle itikad eden bir adamın bu konuda biraz daha dikkatli olması lazım. Yalnız şunu da söyleyeyim, yani bunları söylerken bu toplumda selamı kesmek kolay bir şey de değil gerçekten. Yani selamı alıp vermediğin zaman davetten soğumadan Evet başka problemler oluyor. Veya diyelim çoğu insan sana İslam'ı kabul ediyor. Ağız alışkanlık olmuş alanda Yani bir yere girdiği zaman adam önceki dini bu adamın yani. Selam vermek, herkese yani selam vermek. Yolda er gördüğüne selamunaleyküm, gülüyor. Adam dini böyle biliyor yani. Şimdi birden bir geliyor, tevhidi öğreniyor, kimseye selam verme. Tabi bu adam bunlar zor. Ama ne dedi ne diyoruz? Bunlar tevekkülün zorluğudur. Müslümanların buna katlanması lazımdır yani. Kardeşim, bu karşılıksız adet dedi bu yani... Yahudiler. diyorlar. Peygamberimiz de aleyküm diyor. Zehir sana ölüm sana olsun diyorlar. Peygamberim de size olsun diyor yani. Aynı şekilde sana selam sana olsun diyor. Aleyküm dediğinde sana olsun manası. Aynı mana mana değişmiyor yani. aleyküm diyor aleyküm diyor. Nasıl? Bu aleyküm diyor aleyküm diyor. Aleyküm dediği zaman de sizler oluyor. Tamam, aleyküm diyor zaten. Sen Aleyküm diyor. Hocam müşriklerin gıybeti yapılır mı? Müşriklerin gıybeti yapılır. İslam müslümanın gıybeti yapılmaz. Müslüm malı canaya tarafa helal. Gıybeti mi haram olacak sende? <gülüyor> Neyse okuyalım devam et abi. <gülüyor> yazıyorsunuz bak benim için sorun değil. Yani ben daha okurum. Vakit var önümde. Siz eğer yazmakta zorlanıyorsanız veya bu kadar yeter diyorsanız duralım. Yok eğer diyorsanız devam edelim, devam edelim inşallah. Kare, yapı yapıyor, değil mi? Nasıl? Yok, Türkçelerini yazıyorsunuz. Evet. Öyle, yani, karede, yani. Öyle mi? Doğrudur. <gülüyor> doğrudur. Doğrudur, doğrudur. <gülüyor> Diyor, önümüzdeki hadis konuyla bağlantılı değil. <gülüyor> tamam Muğatırı da Allah'ın elhamdülillah Rabbil alemin. Haftaya hangi hadisler ediyoruz? E, e, bu hadislerden bu ara tercihlerine e,